Ve Veren ellerdenliği Denetim Kurulu Üyesi. Bunların ne olduğunu, açılımlarını ayrıca ifade edeceğim. Seyfullah Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Merhabalar bütün e, hocalarıma e, çok teşekkür ediyorum. bu geldiniz. için i̇yi Çok huzurluydum. Çok şeref i̇yi. duydum. Sağ hoş olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. E, Nuray Hocam, Muzaffer Tunça, Argun ve Elvan Tekin sizler de programa hoş geldiniz. Aziz tamam. şösa halen katılamadı, belki arada katılacak. Evet, ben hemen Seyfullah Bey'i öncelikle tanıtmak istiyorum. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Farmasötik, mikrobiyoloji ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu an Marmara Üniversitesi'nde sağlık yönetimi doktora programına devam ediyor. 1999 Gölcük depreminden beri afet gönüllüsü olup 2007 yılında UMKE ailesine katıldı. UMKE'de liderlik ve eğitmenlik görevlerini yerine getirmekte olup birçok ulusal ve uluslararası afet ve etkinlikte görev aldı. UMKE'yi e, açalım. Ulusal medikal kurtarma Ekibi. Her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli Sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Hizmet Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan bir kurum. Umkeder ise bir dernek. onunla ilgili bilgileri de Seyfullah Bey'den program içinde mutlaka alacağız. Seyfullah Bey, ben hemen ilk soruyu sormak istiyorum. Aramızda. UMKE'nin kurucularından Elvan arkadaşımız da evet, evet. var. Ondan da birçok soru gelecektir. UMKE hakkında kısa bir... Pardon Güran <gülüyor> ben bir düzeltme yapayım. Kuruluşu içerisinde bir şekilde o zamanlar İsviçre Kalkıvayış da bünyesinde çalışıyordum ben. İlk UMKE eğitimlerinin hazırlanması noktasında ben vardım. Yoksa şey kurucu olarak değil yani onu evet. böyle şey yapalım. Tamam teşekkür ederim bu düzeltme için. Evet, şimdi UMKE hakkında kısa bir bilgi rica ediyoruz. Kuruluşu hangi ihtiyaçtan hareketle kuruldu? Türkiye'de kaç bölgede e, şehirde örgütlüsünüz? E, toplam gönüllü sayısı hakkında bir bilgi var mı? E, bu konuda sizden bilgi rica ediyoruz. Tabii Buyurun. hocam. Kısaca elimden geldiği kadar özetlemeye çalışıyorum. E, dediğiniz gibi benim de işte o maceramın başladığı Marmara ya da Gölcük depremi olarak adlandırdığımız 99 depreminde çok böyle bir anlamda etkisini yoğun şekilde hissettiğimiz kayıplar ve dersler çıkarttık bu kayıpların sonrasında. Buradan bütün kurumlar bununla ilgili refleksler gösterirken aynı zamanda Sağlık Bakanlığı da oradan çıkan bazı istatistiki veriler, yani bizim için oradan çıkarılacak dersler üzerinden bazı sonuçlar elde ettiler. Burada belki bir iki teknik bilgiden bahsetmekte fayda var. Bunların başında işte bu yaralanmalardan kaynaklı bizim özellikle Kıraş sendromu işte dediğimiz ezilme sendromu diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bu nedir kısaca özetlemek gerekirse enkaz altında kalan bu trafik kazasında ya da başka durumlarda da başka kazalarda da söz konusu olabilir ama enkaz altında kalan kişinin bir doku bütünlüğünün ezilmesi sonucunda eğer o enkaz çıkarıldığı zaman, enkazdan çıkarıldığı zaman o dokudan salınan bazı kimyasallar nedeniyle Başta böbrek olmak üzere birçok organik fonksiyonun kaybolduğu, bundan dolayı da zarar gördüğü fark edildi. Bu zaten eskisinden beri tıbbi olarak afette bu noktasında bilinen bir şeydi. Ama o arada biz bu anlamda Marmara depremindeki sağlık organizasyonunun eksikliği, yetersizliği ya da kontrolsüzlüğü noktasında çok basit tedaviyle geç, düzeltilebilecek bir durumken, önlem alınabilecek bir durumken, bundan dolayı birçok kişinin hayatını kaybettiği ya da Diyalize bağımlı kaldığına dair veriler elde edildi. Bunun yanında tabii ki işte sepsisler, işte oradaki yaralanmalar sonrasındaki yapılan müdahalelerdeki eksikliklerle ilgili burada Sağlık Bakanlığı bir hamle yapması gerektiği, buna dair bir organizasyon yapması gerektiğine karar verdi. 2002'de bu çalışmada, AFET'lerde Sağlık Organizasyonu Projesi adında başladı ve 2003'ün sonunda da UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi altında kuruldu. Umke nedir dediğiniz gibi başta ülkemizde gerçekleşen sonrasında da e, birçok uluslararası göreve de dahil olduğumuz e, medikal kurtarma gereken afet olağanüstü hallerde afet veya olağanüstü hallerde e, arama kurtarma ekiplerinin hemen arkasında medikal destek vererek yeri gelince afet sırasında afet anında afet ve sonrasında enkazdan ya da oradaki müdahale edilmesi gereken alandan çıkarıldıktan sonra hastaların sağlıklı bir şekilde sevkinin sağlanması ve o sırada da müdahalelerinin yapılmasını sağlayan bir medikal kurtarıma ekibidir. İlk kurulduğunda 11 bölge olarak kuruldu UMKE. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışır. Ama şöyle bir güzelliği vardır. Dünyada da tektir örneği öyle söyleyeyim size. Yani genelde şöyle örnekler örnek söylemekte fayda var. Hani bu anlamda gerçekten çok güçlü ülkeler var. Amerika, Kanada, işte Şili, Japonya ama bunların çoğunda genelde sağlık ekibi, bir itfaiye ekibine, bir arama kurtarma ekibine entegre şekilde birkaç kişiden oluşur. Ee, ama biz e, bu konudaki güçlüğümüzün şöyle bir artısı var. Ee, sağlık Bakanlığı bağlı olduğu için başta devlet bak devlet memuru olmakla birlikte özelde çalışan sağlık çalışanları da buna dahil olabiliyorlar. Sonrasında biz bu kadroyu da tabii ki teknik bazı desteklerini de sağlamak açısından genişlettik ama. Ee, bir kere gönüllülük esaslı bir oluşum ama Sağlık Bakanlığı'nın birçok desteğini, maddi, finansi anlamdaki desteğini de katkısını da sunarak bir anlamda görevlilik de içeren bir oluşumdan bahsediyoruz. Ee, bunun yanında dediğim gibi 11 bölge olarak başladıktan sonra her ilde ülke ekipleri, istasyonları açılınca daha sonrasında organizasyonu daha doğru sağlamak için 21 bölge, ana bölge şeklinde ama her ilde şu anda 12 ekipleri var. Yaklaşık da eğitim almış, aktif olarak görev yapan 16.000 tane sağlık personeli mevcut. Bunların bütün farklı branşlarda sağlık çalışanları mevcut bunların içinde. Şimdilik bu konuda herhalde bu kadar bilgi yeter diye düşünüyorum. Başka ekleyeceğim bir şey varsa hocam ekleyeyim. Evet, yani e, çok teşekkürler bu verdiğiniz bilgiler için. Bu gönüllülüğü tam tanımlayabilmek açısından e, yani Sağlık Bakanlığı, bünyesinde veyahut da hastanelerde çalışan e, sağlık personeli herhangi bir afet olduğunda tamamen kendi iradeleriyle ve gönüllü olarak e, UMKE'nin e, teşkilatlanması içinde yer alıyorlar. Ve bu e, gönüllülük aynı zamanda e, belli bir süre sonra diyelim ki e, bu e, faaliyetten vazgeçmek istiyor e, çok rahatlıkla. Ayrılabiliyor e, ve e, yapmış olduğu e, mesailerin karşılığında da ekstra bir ücret alıyor mu? Almıyor, Veya... Almıyor. Evet. Almıyor tabii ki. Yani sadece e, bunu şöyle anlatmak daha mümkün. Belki bir senaryo üzerinden gidersek çok daha açıklayıcı olur. Lütfen Değil daha mümkün. iyi. Evet yani bizim için e, bu anlamda gönüllü hizmet vermek isteyen sağlık çalışanları için çok güzel bir avantaj. Nasıl avantajları var? Ben kendi bakış açıma yakın olan arkadaşlar açısından söylüyorum. Ben kendi kurumumda hastanemde çalışırken aynı zamanda bir afet söz konusu olduğu zaman bize gelen oradaki e, iletişim ağımız üzerinden gelen bilgiler üzerinden hiç kurumumun nasıl planlama yapacağını düşünmeden çünkü Sağlık Bakanlığı içinde böyle bir işleyiş oturdu artık. Yani sonrasında yazışmaların gelmesi ya da kurumuma haber vermem yeterli ve ben oradan hızlı bir refleks göstererek Gidiyorum toplanma alanında nerede toplanması gerekiyorsa orada toplanıp göreve katılıyorum. Bu arada benim hızlıca görev yazım çıktığı için gönüllü katıldığım bir işte Sağlık Bakanlığı bana bu anlamda müsaade ettiği için kurumumdan görevli oluyorum. Hiçbir iznimi ya da başka bir e, durumumu kullanmama gerek kalmıyor. E, bunun için ekstra uğraş vermeme gerek kalmıyor. Ötesinde ben göreve gidiyorum. Bittiğim görev... E, eğer ülke içindeyse şehir yani şehirler arası ülke içinde bir görevse benim nasıl devlet memurlarının başka bir yerde bir eğitime giderken oradaki aldığı işte yol harcı gibi bir sadece oradaki barınma ya da gıdasını karşılamakla ilgili bir ödenek varsa ondan alıyor. Hatta biz bunların birçoğunu şöyle alamıyoruz. Biz çünkü gittiğimiz zaman afet söz konusu olduğu zaman çadırda kalıyoruz çok büyük çoğunlukla. Ya da aynı zamanda UMKE'nin araçlarıyla gidiyoruz. O zaman bunlara da gerek kalmamış oluyor. Biz sadece oradaki yani iaşi dediğimiz beslenmemiz için olan miktarı karşılamak için eğer UMKE bunu da sağladıysa bunun için de bir ödenek alınmıyor. Yani ekstradan bir ödenek söz konusu olmuyor. Ama bizim için şöyle bir avantajı var. Biz kurumumuzdan izin almak ya da yıllık izin kullanmak gibi bir e, duruma kalmadan gönüllü olduğumuz bir işi yapmak için bizim için büyük bir fırsat doğmuş oluyor. Biz bunu yapıyoruz, kurumumuz bize bunu sağlamış oluyor ve gönüllü hizmet vermiş oluyoruz. Ama tabii ki bu özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar ya da sağlıkçı olmayan diğer arkadaşlar için böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Böyle gönüllü çok değerli arkadaşlarımız var ama bunlar mecburen böyle bir görev söz konusu olduğu zaman işte bir şekilde kendi kurumlarından izin almak ve o şekilde bizim aramıza katılmak zorundalar. Kendi kurumunuzdan aldığınız maaşlarınız devam ediyor mu? Ediyor. Evet hocam. Orada bir kesinti olmuyor. Kesinlikle orada bir kesinti yok. söz konusu olmuyor. Evet. evet Elvan'ın sorusu var. Evet. Şimdi... Şöyle bu acil e, tıp hizmetleri dediğimiz zaman hem yani aklımıza 112 geliyor. 112 evet, hizmetleri geliyor. E, bir tarafta 112 hizmetleri var. Orada gönüllülük esası yok. Onlar e, kadrolu ve elemanlar olarak zaten Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışıyorlar. Öbür taraftan da siz bu UMKE yapılandırması var. Bu ikisi arasındaki farkı biraz daha açabilir misiniz? Yani böyle bir yapılanmanın ihtiyacı nereden doğdu? Eğitim açısından ne gibi farklılıklar var? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki hocam. Bu biraz aslında teknik bilgi içeren ve ayrıntılı bir konu ama ben olabildiği kadar özetlemeye çalışacağım. Şimdi tabii ki önce 112'den başlamak lazım. 112, olağan şehir hayatında ya da hani bölgede rutin işleyişin içinde bizim acil durum diye adlandırdığınız bir trafik kazası olabilir, bir kalp krizi olabilir ya da acil tedavi ihtiyacı olan e, sahada bir e, yaralı söz konusu olduğu müdahale edilmesi gereken bir hasta söz konusu olduğu zaman onu hemen ilk müdahalesini yapıp en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmekle görevli arkadaşlar. Biz afet ve acil durum tabii ki siz de malumunuz böyle bir ayrımımız var yani Yerel olanakların, ki yerel olanakların bir kısmı da 112 oluyor. Yani işte ya da bir küçük çaplı bir trafik kazası, küçük çaplı bir patlama söz konusu olduğu zaman itfaiye, AFAD e, ve e, 112'nin acil durum anlamındaki müdahalelerini yapabildiği kurumda 112 aktif görev alıyor. Ama bunun yanında eğer oradaki o bölgedeki, o ilçedeki bir imkan yetersizliği varsa biz bunu bir miktar artık üst acil durum ya da daha da ötede ise geril imkanları geçiyorsa afetle intrenliyoruz. İşte biz umkeciler burada devreye giriyoruz. Ee, en basit şöyle örnek verebilirim sizin de malumunuz hocam. Şimdi bu 112'deki çalışan arkadaşlar toplu bir yaralanma söz konusuysa bir acil durum varsa bir triyaj yapar. Triyaj dediğimiz şey sınıflandırmadır. Biz hastaları en kritik hastadan başlayarak e, müdahalesini daha doğru e, yapabilecek şekilde bir sınıflandırma yapmak durumundayız. Çünkü ondan sonraki gelen 112 ekipleri ya da hastaneye sevk konusunda bu yaralıların bir şekilde sınıflandırılması gerekiyor. Şimdi 112'nin sınıflandırmasında triyaj yaptığı triyajda kısa süreli olduğu için bir miktar farklılık vardır. Biz UMKE'ciler olarak bir afet söz konusu olduğu zaman biz gittiğiniz bir ekip olarak bir yerde müdahale ediyorsunuz. İşte hep genelde deprem örneğinden veriyoruz. Ee, ama bu daha can alıcı oluyor. Diyelim ki bir enkazın başına gittiniz ve orada birden çok yaralı söz konusu. Ve siz burada müdahale ederken sizden sonraki gelecek 2000 depremde yollar da zarar gördüğü için ulaşma ihtimali düşük olduğundan bizim oradaki triyajımızdaki teknik farklılıklar söz konusu. Ya da 112'deki birçok arkadaşımız da tabii ki umki eğitimi alıyor ama yani enkazda ya da selde zorlu koşullarda nasıl kalınır? Buralarda kendinizi nasıl korursunuz, kendi güvendiğinizi nasıl alırsınız ve sonrasındaki buradaki yaralılara nasıl müdahale edersinizle ilgili biz üst eğitimler alıyoruz. Yani normal olağan hayatın içindeki acil durumlardaki 112'ni müdahale ettiğinden daha spesifik, daha ekstrem koşullarda ne yapılabilir ile ilgili e, ekstra bilgiler aldığımız için e, afet konusunda deneyimli sağlık ekibi oluşmuş oluyor. Ee, bu konuda e, yanlış hatırlamıyorsam eğitimlerde eskiden şey vardı, e, kapa, dar alanda ya da kapalı alanlarda tıbbi müdahale eğitimleri vardı. Ve ha hakikaten çok ciddi olarak e, enkaz altında mesela amputasyon yapma falan gibi e, oldukça ileri e, tıbbi müdahalelerde söz konusuydu. E, şu andaki stati içerisinde e, UMKE personeli enkaza giriyor mu? Enkaz ki, içerisinde canım. faaliyet gösteriyor mu? Evet, evet. Yani oradaki şunla ilgili bir sınırlandırma sadece şöyle bir söz konusu değil. Sadece bizim UMKED'e verdiğimiz eğitimlerde dediğimiz şöyle bir şey söz konusu. Biz APAD'la işte biraz da bu Birleşmiş Netler'in verdiği INSARAK sertifikasyonu üzerinden, agreditasyonu üzerinden partner kuruluş işleyişi içindeyiz. İtfaiye ile de bununla ilgili daha çok beraber çalışmalarımız var. İşte işte tabii ki AFAD'ın itfaiyenin ya da işte diğer sivil savunma kuruluşlarının, Bizim için o enkaz alanını güvenli kıldığı, hastanın herhangi bir uğzuna ulaşabildiğine dair bilgi gelmesi gerekiyor. Orada bizim enkaza onlar gelmeden, onlar müdahale etmeden, enkaz güvenliğini almadan ve enkazda bizim müdahale edeceğimiz bir alanı oluşturmadan girmek kesinlikle mümkün değil. Biz her zaman bu UMKE'de en temel eğitimlerin başında söylenen, anlatılan, vurgulanan şey budur, defalarca söylenen şey budur yani bu diğer birçok olayda da söz konusudur. Mesela KBRN olayları dediğimiz, kimyasal, biyolojik, aktif nükleer dediğimiz işte işte de eğer bir kimyasal patlama söz konusuysa burada afadın eee KBRN ekipleri girip müdahale etmeden sıcak alandan hastayı e, soğuk alana çıkartmadan bizim müdahale yetkimizde yoktur. Müdahalede etmeyiz. Çünkü bizim ona uygun donanımlarımız da yoktur. Biz bu anlamda e, enkazın yanında, enkazın güvenli olarak oluşturulmuş alanında müdahale alanı oluştuktan sonra müdahale ediyoruz. Evet şimdi bu bahsettikleriniz sizi bir, bir araya getirdiğimiz zaman evet, çok efendim. düzgün ve düzenli bir organizasyon gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu mümkün mü? Yani en azından sizin müdahalede bulunmuş olduğunuz afetlerde ve olaylarda bunlar hemen birbirini takip eder şekilde uygulanabiliyor mu? Yoksa bu özellikle sağlık çalışanlarının ve sağlık örgütlenmelerinin kendi aralarındaki oluşturmuş oldukları düzenli mesela türiyaj meselesinden bahsettiniz. Evet biliyoruz. Bu mutlaka herhangi bir olayda hastaneye girdiğiniz zaman bile ne olup ne bittiğini kay kaydedersiniz. Evet. Bu düzenli organizasyon her seferinde birinci sorun bu, İkincisi de umke ulusal medikal kurtarma ekibi olarak kurulmuştu. Fakat daha sonrasında da uluslararası operasyonlara da gider oldunuz. Buradaki değişiklik nasıl oldu? Bir de bunu sormak istiyorum. Tabii ki hocam. Şimdi birinci soruda çok yoğun kat ettiğimizi söyleyebilirim. Yani ben bir bir yandan bu anlamda Biraz pozitif bakmak gerektiğini, umut verici bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani ilk gittiğim görevlerde işte Marmara Depremi'nden sonrasında da hızlıca gene birçok ilde, e, ülkede ya da yurt dışındaki birçok afetle görev aldım. E, bu noktada önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani daha sistemli gitmeye çalışıyoruz. İşte dediğim gibi bizim şunda şöyle bir e, gözümüze çarpan bir nokta var. İstanbul Umke olarak yani diğer illerdeki arkadaşların da diğer e, arama kurtarma ekipleriyle kendi işlerinde oluşturdukları bağ üzerinden önemli çalışmalar yaptıklarını duyuyorum UMKEDER aracılığıyla, UMKEDER'deki çalışmalarımız doğrultusunda. Şunu görüyorum, yani biz İstanbul'dan örnek verirsem, İstanbul UMKEDER'i, İstanbul APAD olarak sürekli beraber tatbikatlar, beraber çalışmalar yaptığımız zaman birbirimizi çok daha kolay anlıyor, çok daha bu dediğiniz sırayı, işte geri gelince triyaj olsun, geri gelince enkaz güvenliği alındıktan sonra enkazdan müdahale olsun gibi aşamaları çok hızlı, sistemli bir şekilde yürütebildiğimizi beraber çalıştığımız zaman görüyoruz. Ama ne yazık ki işte burada belki bu oluşturulan network'ü çok hızlı artırmak, çok daha fazla sayıda kuruluşla beraber e, tatbikatlar ve görevler yerine getirmek gerekiyor. En e, bariz örneği yakın zamanda birkaç sene oldu, hani, şimdi yılını hatırlamıyorum ama Kartal'da bir bina göçü olmuştu biliyorsunuz. Yani bu konuda e, tabii ki... Hani, Orada da çok hızlı refleksler görüp geliştiren İçişleri Bakanlığı da mesela polis arama kurtarma ekibi kurdu ondan hemen kısa bir zaman sonra. Ama şu yani noktada biz biliyorsunuz en çok yakındığımız arama kurtarmacılar medikal kurtarmacılar olarak halkın bu anlamdaki bir yandan yardımseverliği ama bir yandan da böyle gereksiz bir merak duygusuyla enkazların üstünde orada çalışma alanlarının noktasında çok yoğun bir şekilde bulunması ve bunların taraf edilememesi, onların oradan tahliye edilememesi bizim işimizi tabii ki zorlaştırıyor ve bunu sistemli çalışmamızı engelliyor. Ve bir yerden sonra da bazı arama kurtarma birlikleri olabilir ya da işte başka kurumlar olabilir. Onlar da yani bir miktar ilk yardım eğitimi aldıkları için dediğim gibi bunlar biraz spesifik belki istisna örnekler ama aldıkları için orada kendileri de müdahale etmek istiyorlar ama hani onların aldığı eğitimle afet anlamındaki enkaz içindeki bir müdahale Yapma noktasında bir bazen iletişim kopup yaşadığımız ve bu sistemin aksadığını görüyoruz. Bunun geliştirilmesi noktasında kurumlarla sürekli bir irtibat kurmak içinde gayret sarf ediyoruz. 12 adına. Bu çok sık sürekli ekiplerimizi belki de bölüştürerek bir şekilde tatbikat yapmak da mümkün olabilecek bir şey. Tatbikatlar da belki bölüştürmek, masa başı tatbikatlar, iletişim tatbikatları saha e, müdahaleleri, tatbikatları şeklinde bizim organizasyonlarımız var. Ve olabildiği kadar beraber çalışacağımız bütün partner kuruluşlarla davet ederek bunları yapmaya çalışıyoruz. İkinci sorunuza gelince hocam, uluslararası olarak yine e, UMK'ye kur, kurulduktan kısa bir süre sonra işte İran-Bam Bam depremi söz konusu oldu. Oradan kısa e, sürede hemen bir davet gelince e, böyle yetişmiş, orada birkaç e, göreve katılmış ve birçok kere tatbikatlara katılmış arkadaşlarımız hızlıca bu göreve gittiler ve biz orada e, hem ülkemizi temsilen hem de e, bilgimize, deneyimimize katkı sağlamak hem de e, işte komşu e, ülkelerimizdeki bu desteği sağlayabilmek adına bizim için güzel bir e, başlangıç oldu. Sonrasında birçok işte Pakistan depremi, ser felaketi arkasından birçok e, işte Endonezya'daki tsunami gibi başlayan arkasından birçok ülkede yani biliyorsunuz zaten Yakın coğrafyamız hem afet hem savaş müdahalesi konusunda e, çok yoğun, aktif bir şey durumunda. Ama çok e, yakın çevremizin ötesinde de Hayti'deki depremede 112, şey, 12 ekipleri, aynı zamanda Japonya'daki tsunami ve depremede ekiplerimizi e, gönderdik. E, sonrasında da Dünya Sağlık Örgütü, afetlerde böyle müdahale eden medikal ekiplere, kurtarmadan ziyade medikal olarak sağlık hizmeti veren ekiplere, bir verifikasyon çalışması yaptı. Onu da e, çok e, iyi bir şekilde o sınavı da vererek o verifikasyon tamamladık. EMT dediğimiz, dünyasal örgütü EMT dediğimiz bir oluşum içinde. Yani şu anda e, yurt dışındaki herhangi bir ülkede 14 gün süre zarfında e, en az 14 tane ameliyatı yapabilecek ve oradaki yaklaşık işte 400'de 1000 hastaya, ayaktan hastaya müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık şükürler olsun. Ve bu anlamda da ekibimizi güçlendirdik. Evet, Muzaffer'in bir sorusu var. Muzaffer hocam. Bugün e, bu çalışmalarda eşgüdümü kim sağlıyor? Nasıl sağlıyorsunuz? Yani gerek e, olay yerinde, gerekse yönlendirmede, mesela yurt dışı yönlendirmelere eşgüdümü kim sağlıyor? Nasıl sağlıyorsunuz? Bir de meslek evet odalarıyla, tabip odasıyla e, ilişkileriniz var mı? E, şuradan başlayarak söyleyeyim Muzaffer hocam. E, birincisi zaten hepinizin malumu afet görevlerinin çatısını ve bu anlamdaki asıl yönlendirmesini sağlayan AFAD'dır. Yani valilik sorumluluğu altında AFAD'ın oradaki görevlisi valilik tarafından görevlendirilmiş yekpare kişidir. Biz de AFAD'ın Afad kontrolü yönlendirilmesi ve sınırlandırması altında çalışan bir kuruluşuz aslında. Afet görevine vardıktan sonra. Ama aynı bizim biraz böyle tabir ediyoruz. Biz örümcek ağı sistemi diyoruz. Bir yandan da biz aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın e, AFET Şubesi'ne ve oradaki SAKOM'la irtibat halinde, Sağlıklı Afet Koordinasyon Merkezi dediğimiz birime e, bağlıyız. Biz ilk böyle bir AFET söz konusu olduğu zaman SAKOM'la irtibatlı halde bir görev çıktığında oradan bilgi gelir. Ne kadar ekiple katılmamız gerektiğini e, o koordinasyon merkezi bize söyler. E, bir yandan da AFET görevi içindeyken yaptığımız bütün işleyişi ara ara oraya rapor etmek durumundayız. Yani bu anlamda bir dediğim gibi A işleyişi gibi bir yandan afatla beraber çalışmak durumundayken, AFAD'a bu anlamdaki sorumluluğumuz varken aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın üst mercilerine de bu bilgileri vermek durumundayız. Tabii ki bu anlamda elimizden geldiği kadar işte üniversiteler olsun, üniversitelerin sağlık bölümleri olsun, Yine aynı zamanda işte diğer mahalle afet gönüllüleri, itfaiye, işte Büyükşehir Belediyesi'nin sevgili savunma amirliği ile ilgili böyle olabildiği kadar diğer illerdeki ülkelerle, yakın bölgemizdeki ülkelerle sürekli irtibat halindeyiz. Yani yeri gelince tatbikatlar, yeri gelince söyleşiler için çalıştığımız söz konusu oluyor. Biraz uzun zaman oldu ama dediğiniz gibi Tavikler birliğiyle ile de biz uzun bir süre önce bir afet bilinci konusunda bir çalışması bir eğitim yani bir söyleşi tarzında bir çalışmamız olmuştu. Onu hatırlıyorum. Ama dediğim gibi ben e, Gürhan Hocam'la da bunu konuştuğumuzda söylemiştim. Yani hem sivil toplum kuruluşları hem işte üniversiteler e, hem bu anlamdaki e, devlet kurumları arasında çok sıkı, çok yoğun bir diyalog ve irtibat olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta işte değerli hocalarımın da e, katkısıyla beraber bir anlamda farklı branşların yani çünkü bizim bu anlamda mühendisliğin bilgisine yani bu disiplinler arası bir oluşum olduğu için afet bilimi, afet çalışmaları bu anlamda sürekli bir irtibat olması gerekiyor. Yakın zamanda mesela UMKE'de biz bu ayın sonunda da acil tıp uzmanları derneğiyle yapılan irtibat doğrultusunda acil tıp uzmanı hocalarımıza yani umke, temel UMKE dediğimiz eğitimimizi paylaşacağız. İşte onların da tabii ki bu anlamdaki bize katkılarını, sunmalarını isteyeceğiz. Böyle güzel bir eğitim olacağını düşünüyorum. Bu ayın sonunda bunu planladık. Evet, hemen ben şunu sormak Teşekkür istiyorum. Ederim. Acaba başka sivil toplum kuruluşlarıyla da bağlantınız e, söz konusu mu? Tabii ki hocam. Yani hani işte şöyle bir durum söz konusu oluyor. E, ne yazık ki mesela şu son 2-3 senedir biraz pandemiden kaynaklı. Hani yüz yüze gelememek ya da e, gibi bir... Aksaklıktan dolayı ya da yoğun afet görevleri çünkü biliyorsunuz e, komşumuz bir ülkemizde e, çok yoğun bir savaş söz konusu oldu ve bu noktada da e, ister istemez e, bir yoğun çalışma vardı. Yeri gelince Kilis'te, yeri gelince Hatay'da buralarda mülteci kaplarından sağlık hizmeti veriliyor. Yani bir miktar sekteye oradı ama yoğun şekilde irtibatlı olduğumuz e, birçok STK kuruluşu var. Ama son zamanlarda bunun biraz daha e, yakın çevredeki, İstanbul'daki, yani İstanbul üzerinde söylüyorum ama diğer illerdeki arkadaşlar zaten o anlamda çok daha farklı çalışmalar yapıyorlar. E, ve üniversitelerde yakın bir e, yoğunluk oluştuğunu söyleyebilirim İstanbul adına. Ama evet. mesela burada Umkeder üzerinden bahsedersek belki daha e, açıklayıcı olur. Umkeder'e ayrıca geçeceğiz. Tamam hocam. Ee, tamam. Bir küçük ara veriyoruz müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ilk önce Muzaffer Tunca, sonradan da Elvan Tekine soruları için söz vereceğim. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Seyfullah Orhan. UMKE Gönüllüsü, aynı zamanda UMKE Der Yönetim Kurulu ve Can Veren Eller Derneği Denetim Kurulu üyesi. Evet, Hemen ben Elvan'a söz vermek istiyorum. Muzaffer demiştim ama Muzaffer'in sorusu yokmuş. Evet Elvan. Ben yani Bam depremi'den söz ettiğince o günler aklıma geldi ve o günlerle bugünleri karşılaştırınca hakikaten ne kadar büyük bir gelişme kaydedildiğini gözlemlemek mümkün. Bam depremine giden ekip hakikaten yani apar topar oluşturulmuş ve de lojistik anlamda. Desteği çok sınırlı olan bir ekipti. İşte biz de o zaman ofis olarak takıp destekler falan vermek durumunda kalmıştık o şeye ekibi yola çıkması için. Şimdi bakıyorsunuz esasında UMKE gerçekten dünyada parmakla gösterilen son derece başarılı kapasite itibariyle olsun, örgütlenme itibariyle olsun, yaptığı çalışmalar itibariyle olsun son derece başarılı bir e, oluşum haline geldi. O yüzden hakikaten e, şey, çok takdir edilesi bir e, durum. Benim bir tane sorum var, o da e, bu gönüllü yapılanması e, dediniz. Bu gönüllü yapılanması da kimler yer alıyor? Ve siz çok e, spesifik bir konu üzerinde, medikal konusu üzerinde çalışıyorsunuz. Burada e, gönüllü olabilmek için şartlar neler ve de e, hani e, Biraz önce söylediğiniz değişik disiplinlere de ihtiyaç var diye bu konuda sizin UMKE içerisindeki değişik disiplin adı altında tanımadığınız disiplinler hangileri? Evet hocam. Öncelikle Elevan Hocama çok teşekkür ederim. Tabii ki sizin gibi değerli kıymetli bu konuda deneyim harcanmış, emek vermiş birisinden bu sözleri duymak bizim için çok değerli gerçekten. Sadece ben de bir cümleyle şunu söylesem gerçekten yerini bulur diye düşünüyorum. Yani yaklaşık bir 16-17 sene oldu benim de UMKE. Yani en azından şahit olmam, görmem ve sonrasında içine dahil olmuştuğum sürecini kattığım zaman oradan buraya geldiği zaman bu noktayı yani şu anda tabii ki hala bizim eksikler gördüğümüz ve bir anlamda yapılması için gayret sarf ettiğimiz çok nokta var. Ama o süreci gördüğünüz zaman gerçekten önemli şeyler kat edildiğini ve hala çok motive edici ve umut verici aşamalarda olduğumuzu görmek bizi çok mutlu ediyor. İkincisinde dediğiniz gibi hocam şöyle bir durum söz konusu. Gönüllü yapılanmasında şöyle hani tabii ki biz hani sağlık çalışanları olarak da gönüllüyüz. Ama aynı zamanda bizim sağlık mesleğinin dışında da birincisi bizim işte mesela ulaştırma için yoğun araç ihtiyacımız ve bunların bazen bakın ya da bunlarla ilgili bazı teknik ihtiyaçlar ihtiyacımız oluyor. Aynı zamanda bizim için iletişim çok önemli, haberleşme çok önemli ve bu anlamda biz tabii ki kendi içimizde işte amatör telsiz eğitimlerini alıyoruz. Ama işte İstanbul'da iki tane bu anlamda rollerimiz var ve afet haberleşme noktasında kendi kanalımızdan haberleşmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili sürekli tatbikatlar yapıyoruz. Ama yine de bu konuda gönüllülük için uğraşan bir konuda deneyim elde etmiş arkadaşların katkıları bizim için çok değerli oluyor. Onlardan öğrendik birçok şeyi ve birçok afet görevinde de onlar bize yol gösterdiler. Onların sayesinde yol çizdik ve hala desteklerini alıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda işte gittiğiniz bölgelerde geri gelince bazen insan gücü anlamında hani bazı branş olmamakla birlikte yani işte çadır kurulması malzemelerin taşınması, yerleştirilmesi organizasyonun yapılması gibi birçok konuda ee, gene desteği ihtiyacımız oluyor. Elektrikle ilgili çok gereklilikler söz konusu oluyor. Ee, bunun gibi birçok teknik konuda desteği ihtiyacımız var ve bu anlamda da ülkeyi duymuş, tanımış ve aramıza katılmış ve bize çok katkı sağlayan arkadaşlarımız söz konusu oluyor. Ee, ve bunun ötesinde mesela işte bu EMT dediğimiz organizasyonda da biz e, emin olun işte su arıtma sistemlerini kurmaktan. Çünkü biz gittiğimiz zaman bir yurt dışındaki görevde o dünya salgı örgütünün oluşumu bizden şunu istiyor. Kendi içme suyunu sağlayabilecek noktaya gelebilir misin? Orada suyu bulabilirsin. Tamam, paketli su alabilirsin. Ama ola ki bulamadın. O zaman bunu nasıl sağlayacaksın? Kendi işte e, tuvalet ihtiyaçlarını, kendi e, duş ihtiyacını, kendi gıdanı nasıl sağlayacaksın? Bununla ilgili teknik aletin malzeme var mı diye bize soruyor ve biz bununla ilgili dediğim gibi zaten önemli bir kısmı hazır olan şeyi bir miktar çalışmayla da tamamladık ve bu anlamda dediğim gibi yeri gelince su düzenlemesi, su sanitasyonu ile ilgili yeri gelince işte elektrikle ilgili birçok konuda bilgi ihtiyacımız oluyor. Yani bu sadece operasyonla ilgili. Ama benim biraz önceki, sizin sormadan önceki bahsettiğim daha çok işte bizim enkazda müdahale ederken bir mühendislik konusunda sürekli bir irtibat kurmamız ve bu anlamda karşılıklı eğitimlerle, karşılıklı bilgilerle birbirimizi tamamlamamız gerektiğiyle ilgili. E, bu müdahalenin dışında da hazırlık aşamasında, bu riski azaltma noktasında da birçok konuda işte uzmanlardan, e, farklı branşlardaki uzmanlardan, belki yönetim organizasyon konusunda bilgisi olan kişilerden e, ve UMKİ'yi daha kaliteli bir yere getirmek, daha verimli çalışan bir yere getirmek konusunda sosyal bilimlerden yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da onların deneyimlerinden bir miktar ülkeyi tanıyarak bunla dair fikirler üretmek, akademik çalışmalar yapma noktasında da çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Argun'un sorusu var. Efendim Seyfiullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi benim aklıma takılan birincisi mesela İstanbul gibi yıkıcı olabilecek bir depremin beklendiği bir yerde bu 16 bin kişilik sağlık personelinin ne kadarı Örgütlü ve nasıl çalışacak bunlar? Bunların depremden etkilenmemesi nasıl sağlanacak? Bir başka konu biliyorsunuz sağlıkta yani işte içeri alınan hastanın veya yıkıntıdan çıkarılmış ilk müdahale yapılacak olan hastanın etkilenmemesi nasıl sağlanacak? Bu soğuk. Soğuk iklim çadırlarımız var dediniz. Ondan sonraki aşamalara nasıl geçiliyor? Ee, bu konuda bir e, hazırlıklar herhalde vardır. Bilgi verirseniz memnun olurum. So son soruyu biraz daha açabilir miyiz hocam? Onu biraz tam anlayamadım öyle söyleyeyim. Yani hastayı çıkardınız. Tamam, çıkardınız. Ama oranın e, steril olması lazım. O soğuk iklim çadırları herhalde bu özelliklere tam sahip olamayabilir. Ondan sonra bir yere sevk edeceksiniz. O nasıl olacak? Bunu sormuştum. Evet hocam. İkisinden başlayayım isterseniz. Şimdi oradaki bizim operasyonel alanda zaten çok steril bir girişime söz konusu olmuyor. Yani bizim oradaki yaptığımız enkaz kaz alanında ki müdahaleden başlayarak söyleyeyim. Birincisi biz orada hastanın gerekirse işte CPR dediğimiz müdahaleler gerekliyse onu yapıyoruz. İşte damar yolu açılıp hastanın işte e, sıvı elektrolit ya da şeker kaybı varsa bunları dengelemeye çalışıyoruz. Sonrasında e, bizim tıbbi uç nokta dediğimiz afet bölgesindeki yakın bir noktada dediğiniz gibi sterilitesi konusunda e, aksaklıkları olan bir bölgeye götürüyoruz. Orada eğer hastanın daha stabil bir hale getirdiysek ondan sonrasında biz onu zaten işte Türkiye içindeyse bu e, en yakın işte, Sağlık Bakanlığı'nın araçları doğrultusunda e, bir şekilde e, hemen hızlıca e, helikopter ya da uçak helikopter, e, uçak ambulans aracılığıyla taşınmasını sağlıyoruz. Ama yurt dışındaki bir görevde şunu söyleyebilirim tabii ki bu soğuk iklim çadırları ya da diğer çadırlar dediğimiz noktasında biz ben aynı zamanda da işte diğer bazı derneklerle, STK'larla da gittiğimiz görevlerde e, emin olun işte o dediğiniz çadırların içinde e, geri gelince ee, çok yordamlı bir şekilde steril bir ortam oluşturarak ameliyat operasyon yapma şansımız var. Ee, yani zaten o dediğimiz koşulları sağlayabiliyoruz. Ya, ama tabii, tabii bunun için çok e, maliyetli ve donanımlı olmak gerekiyor. Bunu sağlayabildiğimiz bir imkanımız var. Onu söyleyeyim. Hani e, ama hani şu değil tabii ki. İşte Ervan Hocam'ın bahsettiği gibi bir şekilde bir amputasyon ya da bir organ nakli ya da gibi böyle çok spesifik çok üst bir operasyondan bahsetmiyoruz. Sadece oradaki kişinin canlığını devam ettirecek bir operasyondan bahsedebiliriz. Evet. evet diğer, diğer konu da şeydi. Yani İstanbul'da nasıl örgütleniyoruz? 16. Evet hocam. Evet. Ne kadar? Evet, evet. Şunu, şunu bir kere belki düzeltmekte fayda var. Ee, hocam şey 16 bin personel tüm Türkiye için geçerli. 16 bin gönüllü kadromuz var. Evet. Ee, İstanbul'da yaklaşık olarak bu zamana kadar işte eğitimlerden sonra ayrılıp başka şehire gitmiş umkecileri çıkardığımız zaman şu anda 1400'e yakın İstanbul'da umke gönüllüsü var sağlık çalışanı ee, şimdi bunların biz zaten İstanbul söz konusu deprem söz konusu olduğu zaman zaten bir e, afetse olma ihtimali yüksek olarak değerlendirdiğimizden biraz da Türkiye afet müdahale planı kapsamında her ilçeyi biz başka bir, bir ya da birkaç ille e, kardeş ya da partner il olarak belirledik. Yani farz muhal olarak söyleyeyim. Ümraniye ilçesini işte biz Nevşehir, Niğde ve Kayseri ile partner seçtik. Yani yaparken planlamamızı, masa başı tatbikatlarımızı falan bunun üzerinden yapıyoruz. Ve oradaki ildeki UMKE ekipler arkadaşlar zaten hala birçok acil durumdan elde ettikleri deneyimi olası İstanbul depreminde gelip oraya konuşlanacak, oradaki kurulacak çadır kentte ya da oradaki e, oluşacak enkaz çalışmalarına katılacaklar şeklinde bir e, bölünme ve sınıflandırma yaptık. E, bunu da ara ara işte dediğim masa başı tatbikatlarda, yeri gelince bizim ulusal tatbikatlarımız oluyor her sene bir farklı dilde yaptığımız. E, ve bunlarda da hep genelde senaryomuzun baz alındığı şey olası İstanbul depremi ya da Marmara depremi diyelim. Hani o, o da yanlış oluyor sanki İstanbul'u değil aynı zamanda bütün Marmara bölgesinin etkiliği için. Ee, bunu baz alarak yaptığımız bir tatbika çalışmalarımız oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Hemen Umkere geçelim. Biz tabii şu ana hocam. kadar hep Umke'yi konuştuk. Evet. Umkere yeniden hatırlatmak isterim ee, Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği. Evet. Ee, burada tabii ki e, hemen e, derneğin isminde Uluslararası Burgusu var. E, kuruluşu, amacı, örgütlenmesi. E, hakkında e, biraz bilgi rica ediyoruz. Bir de tabii UMKE ve Sağlık Bakanlığı ile ilişkileri konusunda da açıklamanıza ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki hocam. UMKE derde gene ilk başta e, bir şekilde gönüllü olmakla birlikte e, bazı bürokratik e, gerekliliklerden dolayı e, resmiyet kazanan UMKE'den sonra e, UMKE'ci arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın bir bunu biraz daha sivil alana taşıma, bir miktarda bunu geliştirmek için bir sivil toplum kuruluşu oluşturma gerekliliği hissettiler. 2014 yılında UMKE'leri kurdular. Yani şu anda UMKE gönüllüsü olan arkadaşlar, deneyimli abilerimizin, hocalarımızın kurduğu bir oluşumdur. Ve bizim oradaki amacımızı şöyle birkaç cümleyle özetlemek gerekirse. Yani UMKE... Görevlere giderken bu anlamdaki yaptığı birçok çalışmada, medikal kurtarma çalışmasında bunları geliştirmek, bunlara eğitim desteği sunmak, bunların bir şekilde ARGE çalışmaları yapması konusunda organize etmek, projeler hazırlaman ve biraz önceki de bahsettiğimiz diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ya da diğer alanlardaki bilimlerle irtibatını güçlendirmek adına bir şekilde ee, bir sivil toplum anlamındaki gücü ortaya koymayı amaçladık. Ee, bu anlamda da işte pandemi sürecinde de çok yoğun işte eğitimler, işte irtibatlar, görüşmeler, çalışmalar yaptık. Zaten e, şu, şu, şu sorunuzu şöyle yanıtlamaya çalışayım. Sağlık Bakanlığı zaten UMKE DEP üyesi, yönetim kurulu üyesi, arkadaşlar evet. kurulu zaten Sağlık Bakanlığı üyesi. Aynı zamanda işte UMKE gönüllüsü ve sürekli bir sıkı işbirliği içindeyiz. Sürekli bir irtibat halindeyiz. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı AFET'e dair en son zamanlarda değerli başkanımız işte Tülay hocam işte Yeşim hocam da içinde olduğu bir hastane afet planlaması çalışması yapıldı ve onlar Umkedar adına katıldılar o çalışmaya ve bunun ötesinde işte orada buna dair hem akademik hem bilimsel katkılar sunmaya çalışıyoruz sürekli bir titbat halindeyiz. Evet Elvan'ın sorusu var hemen. Şimdi Umkedar Ekiplere girecek olan personelin eğitimini kim veriyor? UMKE der mi veriyor yoksa Sağlık Bakanlığı mı veriyor? Yok hocam orayı şöyle düzeltmekte fayda var tabii ki. Ee, biz UMKE olarak zaten kendi bir eğitmen kadrosu var. Merkezde çalışan bir organizasyon kadrosu var. Ee, biz ilk başta UMKE'ye başvuran kişilere hemen bunu kısaca da özetleyeyim. Ee, i̇nternetteki bir başvuru sayfasından, Sağlık Bakanlığı sayfasından başvurularını yapıyorlar. Sonra onlara uygun zamanda mülakatlara çağrılıyor. E, kritik görevler söz konusu olabildiği için mülakatlarda uygun görülen arkadaşlar kısa zaman sonra temel umke eğitimine dahil ediliyorlar. Temel umke eğitiminde de yaklaşık 5 gün işte bu 5 günün sonunda da bir tatbikat şeklinde eğitimlerin tamamlıyorlar. Sonra ileri umke eğitimleri falan dediğimiz bir işleyiş, tatbikatlar devreye giriyor. Ama bunu yapan gene Sağlık Bakanı'na bağlı ülke Ama biz bunun dışında da daha işte e, disiplinler arası konularda destek almak adına bir ee, işte bazı uzmanlaştığımız konularda ya da işte diyelim İzmir depremi olsun işte son zamanlardaki işte sel felaketleri yangınlardaki elde ettiğimiz deneyimleri diğer umkeci aynı zamanda işte acil yardım afet yönetimi bölümü mezun arkadaşlar afet gönüllüsü olan bununla ilgilenen bütün halktan insanları aktarmak adına e, biraz da umke ve sivil halk arasındaki irtibatı güçlendirmek adına eğitimler düzenliyoruz işte projeler yazmaya çalışıyoruz. Bu anlamda hem kurumlara destek vermeye çalışıyoruz. Böyle bir işleyişimiz var. UMKEDER olarak. Evet. E, siz biraz önce bahsettiniz. E, son müdahale ettiğiniz, umke olarak müdahale ettiğiniz e, afetleri bir kısaca özetleyebilir misiniz Seyfullah Bey? Tabii. İstanbul olarak katıldıklarımızı şu anlamda şöyle bir e, hem İstanbul hem Türkiye çapında söyleyebilirim hocam. Lütfen. En son geçenlerde biliyorsunuz zaten Ukrayna'daki... Savaş dolayısıyla Romanya'daki mülteci kampına hem Ankara'dan hem İstanbul'dan yaklaşık 3 tane ekibi görevlendirdik. Hem lojistik destek anlamında hem de sağlık hizmeti anlamında. Ondan öncesinde zaten işte yoğunlukla bir sel felaketi Batı Karadeniz bölgesinde yaşandı. Oraya hem o bölgedeki hem İstanbul'dan birçok ekibimiz dahil oldular. Ondan öncesinde yazın yaşadığımız o acı yangın deneyimleri sonrasında da birçok çok hareketli bir şekilde... O bölgede medikal kurtarma çalışmalarına katıldı. Ondan öncesinde yine İzmir depreminde yoğun bir çalışma söz konusu olduğu hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Yine Elazığ depreminde yoğun bir şekilde çalıştık. Bu anlamda ilk aklıma gelenler bunlar. Ama bir yandan da şunu da söyleyeyim tabii ki. Yani şöyle kritik görevlerimiz hala devam ediyor. Sınır ötesi dediğimiz operasyonlar sırasında orada umke ekipleri hala askerimize destek sunacak şekilde. Orada bulunuyorlar. Aynı zamanda sınırın bu tarafında, Kilis'te, Hatay'da ve Uç noktada, Urfa'da, Akçakale'de falan e, o bölgelerde, noktalarda, mülteci kamplarında ya da orada sınırdan geçen kişilere de destek vermek adına e, bizim sahra koşullarında afet ekiplerimiz, tıbbi ekiplerimiz bulunuyor. Evet, siz e, Elvan Kentekin'in bir sorusu var. E, hemen bunun üzerine sormak istiyorum. Acaba UMKE'nin adını Umme, ee, ulusal medikal müdahale ekibi olarak değiştirmek mi gerekiyor? Kurtarmanın ötesine geçtiğiniz anlaşılıyor yani ee, bir, bir, bir müdahale de söz konusu burada. Ne dersiniz? Çok, çok haklısınız hocam. İşte zaten derneğimizin adı da o yüzden uluslararası kuydu. Çünkü ilk başta sadece Marmara üzerinden Türkiye'deki ulusal afetlere müdahale derken arkasından çok hızlı bir şekilde uluslararasına açıldık. Ee, bu anlamda dedik ki biz derneğimizin ufkunu da geniş tutalım, en azından uluslararası çalışmalara da katılabiliriz diye düşündük. Ya UMKİ adı artık sadece kısaltması kaldı. İçinde çok daha fazla e, şey içeriyor. Birçok dediğim gibi kritik görev, savaş operasyonlarının yakınındaki, paralelindeki, tesirdeki görevlere katılıyoruz. Kabiren operasyonları dediğimiz gibi aynı zamanda. Yani en basit olağan şehir içindeki miting görevlerinde çoklu toplu olaylardan... İşte terör patlamalarına kadar birçok göre hani içinde bulunmak durumundayız artık ülkemizin geleceği için. Evet, e, yurt dışı e, operasyonlara e, gideceğiniz zaman özellikle Birleşmiş Milletler'le ilişkiler evet. halindesiniz. Aynı zamanda yurt dışındaki sivil kuruluşlar ve diğer e, resmi kuruluşlarla da ilişkileriniz var mı? Mesela Kızıl Haç gibi? Evet hocam şöyle orada tabii ki e, bunu biz aslında işte biraz UMKE deri kurmamızın amacı buydu. Çünkü UMKE Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olduğu için ister istemez yani Dünya Sağlık Örgütü ya da Birleşmiş Milletler'in verdiği sertifikasyon üzerinden daha çok çalışabiliyor. Bunları aşmak için biraz bürokratik engellerle aşmamız gerekiyor. Bu anlamda ben de hani kendim anlamında işte birçok Afrika sağlık hizmetleri konusunda da elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. İşte Canberen Eller Derneği, Gönüller Derneği üzerinden. Aynı zamanda işte Kızılaç gibi daha sivil toplum kuruluşu ölçüsündeki olan kurumlarla irtibat kurabilmemiz için biraz belki bu anlamda sivil toplum kuruluşu olmaya bununla ilgili daha hızlı refleks göstermeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet, ben hemen e, UMKE'nin ve umkederin İnternet sitelerinin adresini vermek istiyorum. Umke'ninki umke.org, umke derinki ise umkeder.org. Umke.org, umkeder.org. Evet, burada çok da birçok bir bilginiz var. Evet, Onlara evet. da dinleyicilerimiz rahatlıkla ulaşabilirler. Siz mi hocam, sadece, mi? sadece şunu belirti, affınıza sığınarak söylesem faydası olur diye düşünüyorum. Tabii, buyurun. UMKE.org bizim gene UMKE'ci arkadaşlarımızın kurduğu hem haber anlamında da çok güzel bilgiler içeren bir site. UMKE hakkında da birçok sunuma, bilgiye ulaşabilirler. Ama UMKE'nin resmi sitesi değil, onu söyleyeyim. O da bir sivil oluşum. Yani evet. UMKE'nin resmi sitesi gene Sağlık Bakanlığı'nın sitesi altında. Ağacı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinin içinde bilgiler içeriyor. Ama çok daha ayrıntılı UMKE ekiplerinin yaptığı bütün görevler, bunlarla dair haberleri almak için UMKE.org'dan faydalanabilirler. Tabii ki bunda hiçbir meclis yok. Ama UMKEDER'in resmi sitesi Aciz Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinin altındadır. Onu da evet. olalım. UMKEDER'e başvurmak için UMKEDER.org sitesine girmek yeterli midir? Yoksa evet hocam. Yoksa orada evet. adres e, vermeniz mi? Yok, yok yok. Orada zaten hemen zaten çok e, kullanışlı bir sitemiz var. E, orada hemen zaten başvuru kısmı görünüyor. UMKEDER.org'a girdikleri zaman arkadaşlar oradan başvuru yapabiliyoruz Evet, Seyfullah Bey size çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun ederim. verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok onur duydum. E, bu bilgileri aktarma vesilesi olduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Evet, bugünkü programda konuğumuz Seyfullah Orhan, Orhan idi. UMKE gönüllüsü, ayrıca UMKE Der Yönetim Kurulu ve Canberan Eller Derneği Denetim Kurulu üyesi. Kendisiyle hem UMKE'ye ilişkin hem de UMKEDER'e e, ilişkin e, bilgileri e, konuştuk. E, bugün programımızı burada e, sonuçlandırıyoruz. Gelecek hafta e, Açık Radyo'nun e, meşhur e, 9 günlük haftası. E, o e, programda e, 40 dakikalık bir süremiz olacak. Çünkü başında sonunda ve arasında e, radyo yönetiminden arkadaşlarımız kampanyayı anlatacaklar. Biz de anlatacağız. Gelecek hafta Altın Saatler programında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.